Aşk Üzerine Anton Çeho Seslendiren Akın Altan İkinci gün öğle yemeğinde pek lezzetli börekler, kızarmış ıstakozlar, koyun etinden köfteler vermişlerdi. Konuklar daha masadayken aşçı Nikanoğlu yukarıya gelmiş, akşam yemeğine ne istediklerini sormuştu. Orta boylu, tombul yanaklı, ufak gözlü bir adamdı. Bıyıksızdı. Sakalları usturayla tıraş edilmiş değil de, Yüzünden cımbızla tek tek çekilip alınmıştı sanki Alehin güzel Pelegeya'nın bu adama tutulduğunu anlattı Sarhoş ve pek deli dolu olduğu için Kız onunla evlenmeye bir türlü yanaşmıyormuş ya Öyle yaşamaya razıymış Bunu da erkek istemiyormuş Pek dindar olduğu için inançları böyle yaşamaya bırakmıyorlarmış onu Kızın kendisiyle evlenmesini ister dururmuş Sarhoş olduğu zamanlar söver sayar Hatta dövermiş onu Sevgilisi sarhoş olduğunda kız üst katta saklanır, sesli sesli ağlarmış. Gerektiğinde yardımına koşmak için Alehinle adamları böyle akşamlar evden bir yere çıkmazlarmış. Sofrada aşk üzerine konuşuyorlardı. Alehin anlatmaya devam ediyordu. Aşkın nasıl doğduğu, Pelageya'nın iç ve dış görünüş bakımından kendine daha uygun birisini değil de özellikle Nikonov'u şu sinirli suratı Evde herkes sinih suratlı der ona. Nasıl sevdiği, aşkta kişisel mutluluğun önemi, bunların hiçbiri bilinmiyor. Bütün bu konularda herkesin düşüncesi başka başka. Bugüne dek aşk üzerine yazılanlar, söylenenler arasında sadece bir gerçek vardır. O da, bunda büyük bir esrar var cümlesidir. Geri kalanlar, birer çözüm getireceğine gene çözülemeyen birçok sorular getirmekten başka bir işe yaramamışlardır. Bir olay için doğru gibi gözüken bir çözüm, öteki on tanesini daha bir karışık, içinden çıkılmaz yapar. Bence en iyisi, her olayı, genel bir kural çıkarmaya çalışmadan, özel olarak incelemek, yalnızca onun için bir sonuca varmaktır. Doktorların dediği gibi, her olayı kendi koşulları içinde değerlendirmeli. Çok haklısınız, dedi Burkin. Biz dürüst Rusların, çözüm bulunamayan bu sorulara büyük düşkünlüğümüz vardır. Aşkı güller, bülbüllerle bezerler çoğunlukla. Bizlerse onu bir takım uğursuz sorularla, hem de can sıkıcılarıyla çirkinleştirmeyi huy edinmişizdir. Moskova'da, üniversitede öğrenciyken sevimli bir kadın dostum vardı. Kollarımın arasına her aldığımda, o ay kendine kaç ruble vereceğimi, sığır kaça olduğunu düşünürdü. Sevmeye başladığımız anda, şu çeşit sorular içimizi kemirmeye başlar. Dürüst bir davranış mı bu yaptığım? akıllıca bir iş mi? Bu aşk beni nereye götürecek? Daha böyle yüzlerce soru kaynaşır kafamızın içinde. Bunun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum ama kişiyi rahatsız ettiği, işten sevmesine engel olduğu bir gerçektir. Bir şeyler anlatmaya can attığı belliydi. Yalnız yaşayan insanların anlatmaya can attıkları bir şeyleri vardır daima. Kentlerde bekarlar banyolara, lokantalara birbirleriyle konuşabilmek, Bazen de kesecilere, garsonlara başlarından geçen, onlarca pek ilginç bazı olayları anlatmak için giderler. Köylerde ise ancak konuklarına dökerler işlerini. Dışarıda yağmur yağıyordu. Pencereden ağaçların ıslak yaprakları görünüyordu. Böyle havada hiçbir yere gidilemezdi ki. Oturup sohbet etmekte en iyisi. ''Üniversiteyi bitirdiğimden bu yana'' diye başladı Aleyhin. ''Sopinodayım. Toprakla uğraşıyorum.'' Büro memuru olarak yetiştirildim. Ağır işlerde çalışmayı hiç sevmem. Ama buraya geldiğimde çiftliğin çok borcu vardı. Öğrenimime hayli para harcadığı için babam boğazına kadar borç içindeydi. Bu borçları ödeyene dek buradan bir yere gitmemeye, var gücümle çalışmaya karar vermiştim. Böylece karar verdikten sonra kolları sıvadım. Doğrusunu söyleyeyim, bunu pek isteyerek de yapmıyorum. İnanın, bölgenin toprağı öyle verimli değil. Çiftçiliğin zarar etmemesi için köylülerin, kiralık işçilerin emeğinden yararlanmak gerekir. Ya da tarlada ailece çalışırsınız. Bunun başka bir yolu olamaz. Ama o zamanlar işin bu denli inceliklerini bilmiyordum. En küçük bir toprak parçasını bile boş bırakmıyor, komşu köylerdeki kadın erkek herkesi işe koşuyor, arı gibi çalıştırıyor, ben de onlarla birlikte kazıyor, ekiyor, biçiyordum. Canım sıkılıyor, Açlıktan bağda salatalık yemek zorunda kalan bir köy kedisi gibi yüzümü buruşturarak çalışıyordum. Her yerim ağrıyordu, ayakta uyuyordum. Önceleri bu sıkı çalışmayı okullarda edindiğim alışkanlıklarımla kolayca uzlaştırabileceğimi sanıyordum. Bunun için kendimi pek az zorlamanın yeteceği inancındaydım. Üst kata yerleştim. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeklerinden sonra likörle kahve içiyor, akşam yatakta Avrupa dergisini okuyordum. Bir zaman sonra babam geldi. Bir oturuşta bütün likörlerimi içti bitirdi. Avrupa dergisi de ona kalmıştı artık. Çünkü yazın, hele Ekim biçme zamanında yatağa kadar gidemiyor, hambarda, koridorda, koru bekçisinin kulübesinde bir yerde uyuyakalıyordum. Bu koşullar altında okumak olmuyordu tabii. Bir zaman sonra alt kata taşındım. Hizmetçilerin mutfağında yemek yemeye başladım. Şimdi bir zamanların görkeminden ancak... Babama hizmet etmiş, yol vermeye kıyamadığım birkaç adamım kaldı. Geldikten üç beş yıl sonra çevre mahkemesi onur üyeliğine seçtilerdi beni. Ara sıra kente inip mahkemelere girmem gerekiyordu. Bu biraz rahatlatıyordu beni işte. Kişi bu köyde üç ay kalınca siyah ceketi hasret kalıyor. Hele kışın daha da sıkıcı oluyor. Ama çevre mahkemesinde siyah cekette resmi giysisi de pırlak da vardı. Hukukçularda genel kültürü kuvvetli, aydın insanlardır. Onlarla konuşmaktan büyük zevk alıyordum. Avluda uyuduktan, hizmetçilerin mutfağında yemek yedikten sonra, tertemiz çamaşırlar içinde, ayağında yumuşacık potinler, göğsünde altın köstekle oturmak ne büyük bir lükstü. Kentte son derece içten güler yüzle karşılıyorlardı beni. Herkesle seve seve arkadaşlık ediyordum. Doğrusunu söyleyeyim, en çok çevre mahkemesi başkan yardımcısı Lukonovic'in dostluğundan hoşlanıyordum. Sarsılmaz, işten bir yakınlığımız vardı. İkiniz de tanırsanız onu sanırım. Çok iyi bir insandır. Büyük orman yangını sanıklarının duruşmasından çıkıyorduk. Delillerin incelenmesi iki gün sürmüş, pek yorgun düşmüştük. Lukanovic yüzüme bakıp bakıp, ''Bakın ne diyeceğim?'' dedi. ''Yemeği biz de yiyelim.'' Böyle bir öneri hiç beklemiyordum. Çünkü... Daha pek tanışıyorduk. Resmiydik, evine hiç gitmemiştim. Otele gidip aceleyle üstümü değiştim, evine gittim. Yemekte Lukonoviç'in karısı, Anne Alekseyevna ile tanıştım. Çok gençti. 22 yaşında bar yoktu. İlk çocuğu daha 6 ay önce doğmuştu. Geçmiş gün şu anda o akşam onun neyini olağanüstü bulduğumu, neresinden öyle hoşlandığımı bile söyleyemem. Genç, son derece güzel, cana yakın Aydın, albenili bir kadın vardı karşımda. O güne kadar hiç görmediğim bir kadın. Daha ilk bakışta hallerinde bana pek yakın, tanıdık bir şeyler fark etmiştim. Bu yüzü, bu tatlı, zeki gözleri çok eskiden, çocukluğumda, annemin komodininin üzerinde duran albümde görmüştüm sanki. Duruşmada dört Yahudi, çete olduklarına karar verilerek suçlu görülmüş, bence pek yanlış olarak cezaya çarptırılmışlardı. Sofrada çok heyecanlıydım, kendimde değildim. Ne söylediğimi hatırlamıyorum, yalnız anne Alekseyevna'nın durmadan başını salladığı, ''Dimitri, nasıl oluyor bu?'' dediği aklımda. Lukonovic iyi yürekli olmakla birlikte mahkemeye düşen kişinin muhakkak suçlu olduğuna inanan, yargıcın yanlışlığı üzerine kuşkuların ancak yazılı olarak kanuni yollarla duyurulabileceği sofrada, Hele özel konuşmalarda bunların söz konusu edilemeyeceği inancına sıkı sıkı bağlı sap insanlardandı. Yumuşak bir tavırla, ''Bakın'' dedi. ''Siz de ben de çıkarmadık bu orman yangınına. Onun için bize ilişmiyorlar. Ne yargılıyorlar, ne tutukluyorlar. Karı koca daha çok yiyeyim içeyim diye habire sıkıştırıyorlardı beni. Bazı küçük şeylere, örneğin el birliğiyle kahve yapışlarına, Birbirlerini çok iyi anlamalarına bakarak iyi geçindiklerini, mutlu yaşadıklarını, konuklarından hoşnut olduklarını sezinlemiştim. Yemekten sonra piyano çaldılar. Hava kararınca otele döndüm. İlkbaharın başlarında olmuştu bu olay. Sonra bütün yazı hiç çıkmadan Sofino'da geçirdim. Kenti düşünecek zamanım bile yoktu. Ama uzun boylu, sarışın kadının hayali her an gözlerimin önündeydi. Onu düşünmüyordum. Silik bir hayali hep içimdeydi. Sonbaharın sonlarında kentte bir hayır kurumu yararına temsil vardı. Valinin locasına girince, perde arasında çağırmışlardı beni oraya, de ne görsem beğenirsiniz. Valinin hanımının yanında, anne Alexey evine oturmuyor mu? Gene o güzelliğin, tatlı gözlerin insanı çeken, başını döndüren etkisi, gene o yakınlık duygusu. Bir süre yan yana oturduk, Sonra beraber sigara salonuna gittik. ''Zayıflamışsınız.'' dedi. ''Hasta mıydınız?'' ''Evet, sırtımı üşüttüm biraz. Rutubetli havalarda hiç rahat uyuyamıyorum.'' ''Benziniz pek uçuk. İlkbaharda bize yemeğe geldiğinizde daha dinç, canlıydınız. Duygulu bir haliniz vardı. Hep konuşuyordunuz. Pek ilgi çekiciydiniz. Ne yalan söyleyeyim, biraz da yetkinize kapılmıştım. Nedense bütün yaz sık sık hatırladım sizi. Bu akşam tiyatroya gelirken de içimde garip bir önsezi vardı.'' Sizi göreceğimi biliyordum sanki. Tatlı tatlı gülümsedi. Ama bugün yüzünüz pek renksiz. Yaşlı gösteriyor sizi bu. Ertesi gün öğle yemeğinde Lukonovic'lerdeydim. Yemekten sonra kış hazırlıklarını yapmak üzere kent dışındaki evlerine gittiler. Ben de onlarla birlikte. Onlarla kente döndüm. Gece yarısında şöminenin yandığı genç annenin ikide bir yan odaya, Kızı uyuyor mu diye bakmaya gittiği sakin bir aile yuvasında çay içtim. O günden sonra kente her gelişimde muhakkak Lükonovic'lere uğruyordum. Bana alışmışlardı, ben de onlara. Evin adamı gibi haber vermeden gidiyordum. Bana son derece tatlı gelen, durgun bir ses işitiliyordu iç odalardan. ''Kim geldi?'' O da hizmetçisi kız ya da dadı, Pavel Konstantinovic'' diye sesleniyordu. Anna Alekseyevna endişeli bir yüzle yanıma çıkıyor her keresinde ''Bunca zaman nerelerdeydiniz?'' diye sitem ediyordu bana. Kötü bir şey mi oldu yoksa? Bakışı bana doğru uzattığı narin kibar eli, günlük giysisi, taranışı, sesi, adım atışı her keresinde yepyeni, pek önemli, esrarlı bir izlenim bırakıyorlardı üzerimde. Yaşantımın olağanüstü bir yanı vardı onlarda sanki. Uzun uzun konuşuyor... Gene uzun uzun susuyor, düşüncelere dalıyorduk. Bazen piyano çalıyordu. Büyük bir hazla dinliyordum. Geldiğinde evde kimse yoksa oturup bekliyordum. Dadıyla konuşuyor, bebekle oynuyor ya da oturma odasındaki Türk divanına uzanıp gazete okuyordum. Anne Alexei'ye döndüğünde kapıda karşılıyordum onu. Elinden paketleri alıyor. Nedense her keresinde bu paketleri çocuksu bir hevesle, gururla taşıyordum. Bir atasözü vardır. Kadın kısmının başka bir işi yoksa pırası almaya çıkar, diye. Likonovic'lerin de başka bir işi yoktu. Benimle dostluk kurmuşlardı. Uzun süre kente inmediysem muhakkak ya hastaydım ya da kötü bir şey olmuştu. İkisi de bir telaşlanıyorlar, bir telaşlanıyorlardı. Benim gibi öğrenim görmüş birkaç dil bilen bir kişinin bilim ya da edebiyatla uğraşmak dururken köyde kapalı kaldığı, kendini yıprattığı, Yorduğu halde, gene de cebi para yüzü görmediği için üzülüyorlardı. Çok acı çektiğimi, gülmelerimin, konuşmalarımın, hatta yemek yememin bile iç acılarımı gizlemek için olduğunu sanıyorlardı. Neşeli anlarımızda bile kuşkulu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Biraz sıkıntılı olduğun, alacaklının biri sıkıştırdığı ya da zamanı gelmiş bir borcu ödemem için paramın çıkışmadığı zamanlar pek içli oluyordu halleri. Karı koca pencere dibinde piskos ediyor, Sonra Lukonovic ürkek adımlarla yanıma gelip son derece ciddi bir yüzle ''Para bakımından sıkıntıdaysanız Bay Pavel Konstantinovich'' diyordu ''Karımla ben rica ediyoruz. Sıkılmadan isteyiniz bizden.'' Heyecandan kulakları kıpkırmızı oluyordu. Gene öyle pencere dibinde piskos ettikten sonra kulakları kıpkırmızı yanıma gelip ''Karımla ben şu armağanımızı kabul etmenizi rica ediyoruz.'' diyerek bir çift kol düğmesi, bir sigara tabakası, masa lambası verdiği oluyordu bana. Ben de karşılık olarak köyden tavuk, yağ, çiçek gönderiyordum onlara. Yeri gelmişken söyleyeyim, oldukça zengindiler. İlk zamanlar sağdan soldan borç para alıyordum. Ama Lukanoviçlerin önerdikleri parayı almaya hiç mi hiç yanaşmıyordum. Sözünü bile etmek istemiyordum. Pek mutsuzdum. Evde de, tarlada da, ambarda da, hep anne Alekseyevna'yı düşünüyordum. Genç, güzel, zeki bir kadının hiçbir çekiciliği olmayan, yaşı geçmiş, Likonovic'in yaşı kırkın üstündeydi, bir erkekle evlenmesinin, ondan çocuğu olmasının esrarını çözmeye çalışıyordum. Bu saf, iyi yürekli adamın, ilginç bir yanı olmayan, bu derece katı düşünceli, balolarda, akşam yemeklerinde ağırbaşlı, ciddi kişilerin yanından ayrılmayan, durgun, önemsiz, Buraya bir şeyler satmaya gelmiş gibi uysal, ilgisiz duran, karısından çocuğu olmasının en doğal hakkı olduğuna inanan bu adamın esrarını çözmeye çalışıyordum. Anne Alekseyevna'nın benim değildi, onun karşısına çıkmasının, hayatımızda bu korkunç yanlışlığın olmasının nedenlerini bulmak için yoruyordum kafamı. Kente işimde beni beklediğini gözlerinden okuyordum. Zaten kendisi de sabahtan beri içinde bir his olduğunu, geleceğimi anladığını söylüyordu. Uzun uzun konuşuyor, hiç konuşmadan saatlerce bir odada oturuyorduk. Ama aşkımızdan birbirimize hiç söz ettiğimiz yoktu. Ürkek, kıskanç bir duyguyla gizliyorduk konu. Sırrımızı, kendimize bile olsa, açabilecek her şeyden korkuyor, kaçıyorduk. İyice tutulmuştum. Ama aşkımızı yenmeye gücümüz yetmezse, onun bizi nerelere götüreceğini inceden inceye düşünüyordum. Bu durgun, mahzun aşkımın, Lukonovic'in, çocukların ve bu denli sevildiğim, güvenildiğim evin mutlu yaşantısını birdenbire yok edebileceği olağan görünüyordu bana. Dürüstçe bir hareket mi olurdu bu? Kadın, seve seve gelirdi bana. Ama nereye? Nereye götürebilirdim onu? Öte yandan, hoş çekici hayatım olsaydı, örneğin, yurdun kurtuluşu için çarpışan bir kahraman ya da ünlü bir bilgin, bir aktör, Sanatçı olsaydım neyse. Onu renksiz, karma karışık bir ortamdan alıp daha renksiz, karışık bir ortama sokmaktan başka bir şey yapamazdım. Mutluluğumuz ne kadar sürebilirdi? Hastalansam, ölsem ya da birbirimizden soğusak ne yapardı? Aynı soruları o da kendi kendine soruyor olmalıydı. Kocasını, çocuklarını, Lukonoviç'i öz evladı gibi seven annesini düşünüyor olmalıydı. Duygularına kapılsa ya yalan söyleyecek ya da gerçeği bütün çıplaklığıyla kocasına bildirecekti ki, bunların ikisi de aynı derecede korkunç, rahatsız ediciydi onun için. Aşkım ona mutluluk getirir mi? Zaten ağır, mutsuz hayatını daha bir dayanılmaz yapmaz mıyım acaba? Gibi sorular kemiriyordu içimi. Bana göre yaşlı olduğu, yeni bir hayata başlamak için yeterince güçlü, enerjik olmadığı inancındaydı. İkide bir kocasına benim zeki, on parmağında on hüner olan, iyi ev kadınlığı yapabilecek bir kızla evlenmemin gerektiğini söylüyor. Hemen arkasından da, bütün kent bucak bucak aransa, böyle bir kızın bulunamayacağını ekliyordu. Bu arada yıllar geçiyordu. Anne Alekseyevna'nın ikinci çocuğu doğalı çok olmuştu. Lukonoviçlere gittiğimde hizmetçiler iştenlikle gülümsüyor. Çocuklar, Pavel Konstantinich amca geldi.'' diye bağırışıyorlar, boynuma atılıyorlardı. Evde herkes seviniyordu geldiğime. İçimi bilmiyorlar, benim de onlar gibi sevinçli, neşeli olduğumu sanıyorlardı. Herkes iyi yürekli biliyordu beni. Büyükler de küçükler de evlerine pek iyi yürekli bir insanın geldiğini düşünüyor. Bu da yaşantılarının daha bir temiz, hoş olmasına neden olmuşum gibi, bana karşı olan davranışlarına pek bir hoşluk veriyordu. Anna Alekseyevna ile tiyatroya her zaman birlikte yayan gidiyor, hep yan yana oturuyorduk. Omuzlarımız birbirine değiyordu. Hiçbir şey söylemeden saplı gözlüğü elimden alıyor, o anda onun bana pek yakın, benim olduğunu, birbirimizsiz yapamayacağımızı hissediyor, ama ne gariptir ki, tiyatro dönüşü iki yabancı gibi vedalaşıyor, ayrılıyorduk. Kim bilir kentte neler söylüyorlardı bizim için, ne var ki, Söylenenlerden biri bile doğru değildi. Son yıllarda anne Aleksiyyevna, kah annesinin kah ablasının yanına gitmeye başlamıştı. Sinirleri pek bozuktu. Hayatından bıktığı, ne kocasını, ne çocuklarını görmek istediği sıkıntılı anları sık sık yeniliyordu. Sinirlerinin yatışması için sürekli ilaç alıyordu. Susuyor, hep susuyorduk. Başkalarının yanındaysa bana karşı anlayamadığım garip bir hiddet gösteriyordu. Söylediğim her şeyin aksini iddia ediyor, birisiyle tartışmaya girsem hemen karşımdakinden yana çıkıyor, onun savunduğu düşünceyi destekliyordu. Elimden bir şey düşürsem soğuk bir sesle ''Tebrik ederim'' diyordu. Tiyatroya giderken saplı gözlüğü evde unutsam bağışlamıyordu beni. Tahmin etmeliydim. Neyse ki ya da ne yazık ki her geç sona ermeyen bir şey yoktur hayatta. Bir gün ayrılık saati geldi çattı. Lukonovic'i Batı illerinden birinin mahkeme başkanlığına atamışlardı. Ev eşyasını, atlarını, kent dışındaki evlerini satmaları gerekmişti. Bütün hazırlıklar bittikten sonra kente dönerken, son bir kere daha bahçeye, yeşil dama baktığımızda hepimiz son derece üzgündük. O anda bu evden başka birçok şeye daha elveda dememizin zamanı geldiğini anlamıştım. Ağustos'un sonunda doktorların öğüdüne uyarak, Anna Alekseyevna'yı kırma yolcu etmemiz kararlaştırılmıştı. Birkaç gün sonra da Lukonovit çocuklarla birlikte yeni görev yerine gidecekti. Anna Alekseyevna'yı yolcu ederken çok kalabalıktık. Herkese hoşça kal deyip yerine oturduktan hemen sonra son zilin çalmasına birkaç saniye vardı. Yanına almayı unuttuğu valizini eşyalarının bulunduğu rafa koymak hem de güle güle demek için koşarak kompartmanına girmiştim. Bakışlarımız birleştiğinde Yıllarca kendimizi tutmamızı sağlayan ruhsal güçlerimiz bir anda yitip gitmişti. Sarıldım. Yüzünü göğsüme bastırdı. Gözlerinden yaşlar boşandı. Gözyaşından ıslak yüzünü, omuzlarını, ellerini öpüyordum. Aha, ne mutluyduk. Onu delicesine sevdiğimi fısıldadım kulağına. Yüreğimin ta derinliklerinde sonsuz bir sızıyla... Doyasıya sevmemize engelleyen o soruların nedenli, değersiz, basit, yalancı olduklarını anlamıştım bir anda. Kişi sevince, bu aşk üzerine düşünecekse, mutluluk ya da mutsuzluğu, iyilik ya da kötülüğü zamanla değişen kavramıyla göz önüne almalı ya da hiç düşünmemeli. Son kere öptüm onu. Elini sıktım. Ebediyen ayrıldık. Tren kalkmış, hızla gidiyordu. Yan kompartmanda oturmuş, boştu orası, ağlıyordum. İlk istasyonda inip, yayan Sofino'ya yollandım. Alehin anlatırken yağmur dinmiş, güneş çıkmıştı. Burkin'le Ivan İvanıç, balkona çıktılar. Buradan bahçenin, güneş altında pırıl pırıl nehrin durgun sularının pek hoş bir görünümü vardı. Doğayı seyrederken, bir yandan da iyi yürekli, zeki bakışlı, Öyküsünü büyük bir iştenlikle anlatan bu adamın gerçekten de bu koca çiftlikte kendini harcadığına, yaşantısını daha bir çekici kılabilecek bir bilim dalıyla ya da herhangi bir şeyle uğraşmadığına yanıyorlar. Kompartmanda vedalaşırken yüzünü, omuzlarını öptüğünde genç kadının yüzünde ne derin bir hüzün ifadesinin olması gerektiğini düşünüyorlardı. İvan İvanıç birkaç kere görmüştü onu. Burkin ise evlerine bile girip çıkmıştı. Gerçekten de hoş bir kadındı Anna Alekseyevna. Son